Geçen dersimizde malum olduğu üzere Casiye Suresi ile alakalı açıklamalarımızı son ayet ile kerimelerle birlikte tamamlamış olduk. Tamamlayan veyahut da daha doğrusu biten, tükenen, konuyla alakalı söyleyecekleri kalmayan bizleriz. Yoksa e, Kur'an-ı Kerim ve Allah'ın selamı olması itibariyle onun her bir ayetiyle ilgili olarak söylenecek çok daha fazla şeyler var. Şimdiye kadar çok söylendi. Gelecekte de bu söylenmeye devam edecek. Çünkü Cenab-ı Allah bu Kur'an'ı bir dağın tepesine indirmiş olsaydı Kur'an'ın Rabbinin haşyetinden hâşir ve mutasaddı. Huşu ile boyun eğmiş, zilletle boyun eğmiş yaparan parça olmuş olacaktı. Ondan sonra Rabbimin sözleri için deniz mürekke olsa Rabbimizin kelamı kelimeleri tükenmeden onun deniz tükeni verirdi. Bu aynı zamanda Allahu alem en azından benim acizane kanaatime göre belki Kur'an-ı Kerim'in her bir ayeti veya her bir ayetler toplumu ile ilgili olarak biz beşerin söyleyecekleri tükense bile onların anlamları, muhtevaları ile alakalı olarak söylenecekler bitmez demektir. Şimdi bu surenin adı Ahkaf suresidir. Ahkaf kelimesi hikfin çoğuludur. Bu da çöl demektir kısacası. Kelimenin geçtiği ayet ve sureye bu ismi veren ayet-i kerime gelince belki bu kelimeyle alakalı bir iki kelime daha, birkaç daha söylememiz mümkün olacak. Sure bütün müfessirlere göre yani İbn Abbas'tan Abdullah bin Masud'tan başlayarak Efendim onların öğrencileri, e, ondan sonraki tabiun ve atbağ tabiun ve diğer tefsir alimlerine göre hepsinin ittifakıyla sure Mekke'de inmiştir. E, 34 ayet olduğu söylenmiş olmakla birlikte çoğunluğun kanaati 35 ayet kelime oldumdur. Burada şunu hatırlatalım belki bazılarına göre ya peki 34 olunca 35 diyenlere göre biraz eksik mi? Bir ayet kadar eksik mi? Hayır bu sadece bir ayetin sonunun nerede bittiği, nerede devam ettiğiyle alakalıdır. Nitekim Fatiha suresinde biz bunun ilk örneğini görüyoruz. Fatiha suresi ittifakla yedi ayet kelimedir. Ama besmelenin Bismillahirrahmanirrahim ifadesinin bir ayet olduğu hususunda icma yoktur. Görüş ayrılığı vardır. Besmelenin ama Kur'an'dan olmadığı üzerinde e, affedersiniz. Kur'an'dan olduğu muhakkak fakat Fatiha suresinden bir ayet olmadığı üzerinde e, icma olmasa bile cumhurun ittifakı vardır. Peki cumhura göre de ayet, Fatiha suresinin ayet sayısı yedi midir? Evet yedidir. Peki o zaman birinci ayet ne olur? Besmele'yi birinci ayet saymasak birinci ayet Elhamdülillahi Rabbil alemindir. Nereye kadar ittifak? Altıncı ayete kadar. Altıncı ayet neresidir? Cumhur'a göre En'amte aleyhim. Orada altıncı ayet bitiyor. Gayril mağdubi aleyhim de yedinci ayet kerimedir. Dolayısıyla burada Fatiha'nın kelimeleri, harfleri hususunda herhangi bir ihtilaf var mı? Yok. Ama ayet sayısında birinci ayet hangisidir? Yedinci ayet veya altıncı ayet hangisidir hususunda? İhtilaf var. Burada da böyledir. Daha başka surelerde de böyledir. Yoksa Kur'an-ı Kerim'in elimizde bulunan mushaf hali de hepsinin mütevatil ve Kur'an'dan olduğu, ondan hiçbir şeyin eksik olmadığı ona hiçbir ilavenin de yapılmadığı hususunda zaten ümmetin evvelinin ve ahirinin nesi vardır? ittifakı vardır. Şimdi bu surede haliyle e, 34 diyenler demek ki öbürlerine göre ayet sonu olan bir yer ayet değildir. E, 34 diyenler 35 diyenlere göre ayet sonu dedikleri bir yer ayet değildir onlara göre ayet sonu değildir. Ayet devam ediyor. Yani iki ayeti kısacası bu surenin bir yerinde bir ayet olarak saymışlardır. İşin özeti bu. Sure haliyle Kur'an-ı Kerim'in bütün sureleri gibi ta mushafın ilk toplandığından bu yana özellikle de surelerin birbirinden ayırt edilmesi için ümmetin üzerinde icma ile ittifakla karar aldığı veyahut da e, karar kıldığı her surenin başına Tevbe suresi dışında her surenin başına Bismillahirrahmanirrahim satırının yazılması hususunda ümmetin Kur'an-ı Kerim'in toplandığı günden bu yana nesi vardır? İcmağı ve ittifakı vardır. Bu surede haliyle Bismillahirrahmanirrahim ile bir yeni bir sure başladığını Bismillahirrahmanirrahim'den anlıyoruz. Sure Hamim diye başlayan sureler arasındadır. Biliyorsunuz 40. sureden itibaren başlamıştı bu. Hamim suresi. Bu suremiz de 46. sure. Burada bitiyor hamimler. Hamimler burada bitiyor. Bundan sonraki sure Muhammed aleyhisselatü selam suresiyle Kur'an-ı Kerim devam ediyor elbette. Mustafaullah. Şimdi hamim daha önce söyledik. Bunlara huruf-u mukatta derler. Mukatta harfler. Yani kelime itibariyle kelime oluşturmayan ayrı ayrı okunacak biri diğerinden kopuk her birisi başlı başına mana verenlere göre ayrı bir manası olan harflerdir vermeyenlere göre bunlar e, mukatta harfler Allahu alem bir muradihi bizalik eder. Allah'ın bundan neyi kastettiğini en iyi bilen yine kendisidir. Hal ile biz burada Allah'ın üzerinde durmuyoruz, duramıyoruz. Ne söylense çünkü ciddi bir nakille dayanmaz. Arap dilinde de buna dair bir delil yok. Arap dilinde de ha harfi hadır, mim harfi de mindir. Arap dilinde buna dair başka bir bilgi şey edemeyiz. Çünkü hepimizin de bildiği gibi Kur'an'ı tefsir etmenin birinci şartı ve ilk müracaat şeyi, noktası dilin kendisidir. Çünkü Cenab-ı Allah bu Kur'an'ı Arapça bir Kur'an olarak indirmiştir. Dolayısıyla bu kitabı anlamanın anahtarı Kur'an-ı Kerim'in anahtarı anlamanın anahtarı Arap dilidir. Efendim diğer tefsir bilgileri vesaireler ifade elde ise bu anahtardaki dişler vesairesidir. Kapıyı rahat ve kolay açabilmeniz için efendim anahtardaki dişlerin kilide yerleştirdiğiniz zaman birbirleriyle veya girinti çıkıntıların Uyması lazım. Uyması halinde kolaylıkla açarsınız. Değilse zorlarsınız veya hiç açamazsınız. Ama mutlaka o anahtar bir şekilde ham şekliyle de olsa mutlaka bulunacaktır. Diğer bilgiler bu anahtarın ifade dişleri, girintileri, çıkıntıları kilide tam olarak uyup kilidi rahatlıkla açması için gerekli ek malzemelerdir. Ama anahtarın asıl kısmı ana gövdesi kendisi olmadan mümkün değil ama işte Dolayısıyla hamim ile alakalı olarak bildiğimiz ha harfi ile mim harfi olduğu o kadar diğerleri tihabirlerdir isabetette edebilirler hatada edebilirler bazıları da hiç alakası şeyler Allah Hamim bu benzinül kitabi Minallahil Azizil hakim Şimdi birçok müfessirin kanaati biz de kendi adıma o kanaati paylaşıyoruz. Kendimizi ortaya koymuyoruz. Konulan kanaatler Musustaki kanaati benimsiyoruz. Kur'an-ı Kerim'in ayetleri ve sureleri arasında dikkat edilecek olursa fevkalade bir münasebet, bir alaka, bir ilişki vardır. Kur'an'ın ayetleri, kelimeleri, harfleri nasıl ki harfleri koparamıyorsak kelimeden Kur'an-ı Kerim'in bütün kelimeleri, ayetleri ve sureleri de aynı şekilde böyle bir birbirlerine kopmayan halkalarla bağlıdırlar. Ama bunu bazen idrak edebiliriz, bazen idrak edemeyiz. İdrak edenler olur, edemeyenler olur. O ayrı bir konudur. Fakat burada dikkatimizi çeken husus şu. Hamimi saymayacak olursak mukatta harfi. Sure nasıl başlıyor? Tenzilü'l-kitabi minellahil-azizil-hakim. Bu kitap aziz ve hakim olan Allah tarafından indirilmiştir. Bu kitabı indiren odur. Peki, geçen dersimizde son ayetini gördüğümüz ayet-i kerime nasıl bitiyor? لَهُ الْكِبْرِيَاُ فِي السَّمَاوَا اِفْتِي وَالْاَرْضِ وَهُوَ الْعَزِزُ الْحَكِيمِ Kibriya, büyüklük ve azamet, göklerde de yerde de onundur ve o aziz ve hakim olandır. Başladığı gibi, sure bittiği gibi bir sonraki sure de onunla ne yapıyor? Başlıyor. Muhtemelen Allahu Alem hamim de bir önceki hamim ile yani bir önceki surenin Başı ile doğrudan bir irtibatı temsil ediyor olabilir. Devamında diyor ki Aziz kısaca hiç kimsenin hükmüne karşı koyamadığı, hiç kimsenin hiçbir gücün yenik düşüremeyeceği mutlak güç sahip, kayıtsız ve her şeyden ve her daha güçlü ve gücü her şeye yeter, dilediği her şeyi yapabilen. Dilediğini isteyen istediği kadarla isteyenler karşı dursa bile dilediği gibi gerçekleştirmek gücüne, kudretine, azametine sahip olanlardır. Hakim güç vardır, hikmetsizdir, bilgisizdir, cahilcedir. O güç tahrip edici güçtür. O güç bir şey imar etmez. Eğer güçle beraber ilim ve hikmet yoksa o güç zarardan başka bir şey vermez. Gücü kontrol eden insanlar için imandır, ilimdir ve hikmettir. Bugün dünyadaki bunca sıkıntıların bu açıdan en büyük sebebi güçlülerin daha doğrusu gücü sahih imanın kontrolünde kullanılmayışıdır. Sahih imanın kontrolünde kullanılmayan güç hikmetsizdir, adil değildir, zalimdir, ilme uygun değildir, ahlaka uygun değildir. Hiçbir güzellikle örtüşmez. Bu böyledir. Yani onun için Cenab-ı Allah azizdir, aynı zamanda hakimdir. O her şeyden ve herkesten güçlü olmakla birlikte. Hiçbir kimse onun gücü karşısına ve hiçbir güç, bütün güçlerin toplamı dahi ona karşı çıkacak olsa mağlup olmaya mahkum olmakla birlikte o gücünü hikmetiyle kullanandır. İzzeti ve hikmeti o hem azizdir hem hakimdir. Çünkü hikmetin, hikmetle kullanılmayan bir güç, izzet nedir? Sadece bir tahrip gücü olur. Ama Cenab-ı Allah bundan münezzehtir. Yani hikmetsiz izzet, hikmetsiz güç bir kemal değil, bir eksikliktir. Güçle, izzetle hikmet beraber olursa ikisi de kemal olur. Hikmetin var, gücün yok. Hayır, bir kimse ama o hikmetinin gereğini yapabilecek gücü yok, izzeti yok, zayıf, yaramaz. Adaletin en güzel hükümlerini biliyorsunuz ama o adaleti uygulayacak otoriteniz yok. Erkiniz yok, egemenlik yetkiniz yok, o hüküme uygulama yetkiniz yok. Bu işe yaramaz. Hukukunuzun mükemmel olması bir işe yaramaz. Bugün Müslümanların durumu da bir manada böyledir. Hukukumuz mükemmel. Eh günlük hayatta isteyen Müslüman fertler bireysel şartları aşmayan alanlarda Müslümanca davranabiliyorlar. İslami olmayan hukukların egemenliği altında yaşadıkları için. Çünkü bu güzel hukuku, bu hikmetli hukuku Hayata geçirecek bir güç, bir otorite, bir erk, bir egemenlik yetkisi yok. İleride nasip olur da gelirsek belki Hadid suresinde ilgili ayet-i kerimede bunun üzerinde bir parça belki dururuz. Onun için Cenab-ı Allah hemen izzetinin ve hikmetinin bir tecellisini üçüncü ayet-i kerimede zikrediyor. مَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا اِلَّا بِالْحَقِّ وَا Bizler gökleri yeri ve onların arasında olan her şeyi bu ister gördüğümüz ve bildiğimiz varlıklar olsun ister görmediğimiz bilmediğimiz varlıklar olsun ister efendim Araz olsun, ister cevher olsun, ister tasavvur olsun, ister vak'i amel olarak, müşahhas amel olarak ortaya çıksın. Biz neyi yarattıysak diyor, ikisinin arasında da olan her şey dahil olmak üzere ancak hak ile yarattık ve belli bir vade ile yarattık. Belli bir süreliyle yarattık. Biz neyi yaratırsak, yarattıysak bu gökler ve yerde gökler yer başta olmak üzere bunlarındaki her bir şey belli bir süreliğine yarattık. Ebediyet için yaratmadık. Gerçekten de böyle olduğunu görüyoruz. Gerek insanların fani oluşu, gerek kainattaki hiçbir olayın ve varlığın sürekli olmadığına tanık olmamız bunun açık izahıdır. Ve biz bunları hem hak ile hem Müsemma bir ecel. Yani ismi konulmuş, adı konulmuş, vadesi tespit edilmiş bir süreyle, bir vadeyle ne yaptık? Yaratmışızdır. Evvela Cenab-ı Allah burada gökleri ve yeri yaratmakla bir kenara çekildiğini, bir nevi de istanlayışı mahal olmadığını, bir yerin olmadığını ifade ediyor. Biz gökleri ve yeri evvela yarattık ama ancak hak ile yarattık ve belli bir vade ile yarattık yani ilmimiz ve hikmetimiz izzetimiz ve celalimizin gerektirdiği şekilde biz bu varlık alemini bütün bu görünüşte karmaşa içerisindeki varlık alemini bu karmaşanın içerisinde akılların eremeyeceği kadar muhteşem ve muazzam bir düzen ve ahenk içerisinde yarattık peki Allah şerri de yaratan mıdır? Diyoruz ya Amen tüde, hayır ve şerr Allah'tandır. Allah tarafından yaratılmıştır. Evet. Peki şerrin yaratılmasında hak ne? Vardır? Hakka layık olmayan amellerinin hak sonuç vermesi sünnetullah'a göre mümkün olmayan işler yapılıp durursa Allah yine Efendim ben söyleyeyim, en ideali, en güzeli insan için hep hepimi yaratır. Şerri isteyen ve bu istikamette eylemini ortaya koyanın, eyleminin uygun neticesini yaratmak da batıl mıdır? O da haktır. Dolayısıyla kainatta mevcut şerler de hakkın bir neticesidir. Niçin? Çünkü insanların amelleri, insanların aktiviteleri, iradelerinin tecellisi hak intac etmeyecek şekilde kullanılmaktadır. Hak netice vermeyecek şekilde kullanılmaktadır. Ondan dolayı şer ortaya çıkıyor. Nitekim Zaharul Fesadu fil berri vel bahr bima nas diyor. Bakın bu İlahi ve hak bir kanundur. Bu kanunun gereği gerçekleşiyor burada söylenenler, ayet-i dile getirenler. yerde ve yerde fesat, bozukluk, düzensizlik, yanlışlık, iyi olmayan şeyler baş gösterdiği. Sebep ne? İnsanların ellerinin kazandıklarıyla. Kazandıkları sebebiyle bunlar baş gösterdi. Dolayısıyla bizim amelimiz hakka tabi değilse, hakkın istediği ölçüde gelişmiyorsa, onun hakka uygun istediğimiz, daha doğrusu en mükemmel, en doğru, en ideal, en hayırlı neticeyi vermesi beklenemez. Kısacası burada her şeyin hakkı ile yaratılması, o konu ile alakalı Cenab-ı Allah'ın ilmine, hikmetine, izzetine, kudretine uygun olarak tespit etmiş olduğu sünnetine göre ortaya çıkan neticelerdir. Nut kavminin helak olması bizatihi onlar için bir şerdir. Çünkü şer işlemişlerdi. Başka türlü bir netice ile karşılaşması mümkün değildir. Bir şairin dediği gibi diyor. yani mümkün değil yapamazsın. Sakın ha Ebu Cehil karpuzundan şeker yapmaya kalkışma. Yapamazsın. Dolayısıyla insanoğlu irade sahibi bir varlık olarak iradesiyle imtihan edilen bir varlık olarak şer istikametinde yol alacak ve iyi güzel neticeler şey edecek. Yani Ebu Cehil karp ekecek. Şeker ta istihsal edeceği, üreteceği kamış bitirecek. Öyle olmaz. O halde bizlerin göğü ve yeri hak ile yaratmamız insanların konuyla, yani insanların iradesinin karışmadığı yerler allah Teala'nın tayin ettiği hakka göre dilediği vadeye kadar devam edemektir. Bir de insanların bu varlık alemi içerisinde etkin oldukları dar bir alan var. O alanda onların etkinliklerinin eğer amelleri kötüyse kötü netice vermesi, iyiyse iyi netice vermesi de bu da Cenab-ı Allah'ın kainatı ve içindekileri göğü ve yeri ve onlarda olanları hakk ile yaratmasının bir göstergesidir. Söylemek istediğimiz kısaca bunda dair. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا عَمَّا اُنْذِرُوا مُعْرِضُوا Bakın ayet-i bu bölümü adeta bir az önce söylediğimiz açıklamaları tasdik eder mahiyettiriz. Daha doğrusu haşa biz onlardan aldığımız ilham ile almaya çalıştığımız Rabbimizin lütfu ile onlara uygun olacak şeyler söylüyor ve ayetler ve uygun olduğumuzu görünce bu ayrı bir lütuf olarak şükredilmesi gereken bir husus olarak karşımıza çık. Ve kafir olanlara gelince biz her şeyi hakkı ile yarattık müsemma bir ecel ile bir vade ile yarattık ama kafir olanlar batıl işlerinin kendileri aleyhine sonuç vereceği hususu kendilerine hatırlatılıp uyarıldıkları halde amma unziru muaridun bu uyarılardan bu ve benzeri uyarılardan ne yapmışlardır? Yüz çeviriyorlar. Yüz çevirip dururlar. Yüz çevirip dururlar. O halde burada insanın irade sahibi varlık olarak evvela göklerde ve yerde bulunan hakkı idrak etmesi ve bu hakka paralel, muhakla çatışmayan bir ameli hayatı bir inancı, bir değerler manzumesini nasıl sahipleneceğini, nasıl bunları hayata tatbik edeceğini bilmesi icap ediyor. Kafirlerin yaptıkları ile alakalı olarak başta rasuller olmak üzere, Nasıl bir davet yolu izleyecekleri, onları nasıl uyaracakları, hakkın dışına çıkan bu tasarruflarını tekrar nasıl hak mecrasına çevirebileceklerini gösteren bir ayet kelimeyle karşı karşıyayız. 4. ayet bunu söylüyor. Peki diyor Resulullah, "Kul min dûnillâh?" Ne ki bana haber verin. Şu Allah'tan başka kendilerine dua edip yalvardığınız, ibadet ettiğiniz varlıklar, şeyler ile ilgili bana haber verin. Söyleyin bakayım. <gülüyor> Gösterin bana bu Allah'tan başka kendilerine dua ve ibadet ettiğiniz bu varlıklar yerden neyi yarattılar? İnsanlar bazen gerçekten ömmette de yermekte de haddi aşabiliyor. Onun için Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz la tutruni Sakın Hristiyanların Meryem oğlu İsa'yı ömekte aşırıya kaçtıkları gibi siz de beni övmekte aşırıya kaçmayın. Onun için Resulullah bize şunu öğretmiştir. Ben Allah'ın kulu ve Resulü Muhammed'im. Kur'an da böyle söylüyor zaten. Kul inna اَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَا اِلَيَّ De ki ben ancak sizin gibi bir beşerim. Sizden bir ayrıcalığın bir farkın var. Bana vahyediliyor. Bana vahiy ediliyor. Farkım burada. Dolayısıyla sakın bana bu gelen vahyi göz ardı ederek bu vahiy olarak benim size aktardıklarımın yüceliğine bakarak beni bir beşer üstü bir şey zannetmeyin. Beni beşer olmanın üstüne çıkarmayın. Ben Allah'ın kulu ve Resulü'yüm bu vesselam. İşte burada da İnsanlar bazen çeşitli sebeplerle, çeşitli varlıkları haddinden fazla övebiliyorlar. Ama her konuda olduğu gibi İslam'ın bu konuda da öğütlediği şudur. Hakkın dışına çıkarak aşırıya gitmeyelim. Allah gökleri ve yeri hakkıyla yarattığına göre bizim de Allah hakkında olsun onun mahlukatı hakkında olsun. Yarattıkları hakkında olsun. Hak olandan başkasını söyleyemeyiz. Söyleyemeyiz. Dolayısıyla aşırılığa gitmek yok. Mesela hadis alimlerinin ittifakıyla ifadesi aynı zamanda aşırıya kaçtığı için ki ondan dolayı değil, ilmen sabit olmadığı için söylemişlerdir. Ama muhtevası da zaten bu. Peygamber Efendimiz'le ilgili ve çoğu kimsenin hadis diyebildiği ama hadis alimlerinin kesinlikle uydurma olduğunu söyledikleri bir şey var. لَوْلَاكَ لَوْلَاكَ لَمَا خَلَقْ Sen olmasaydın, sen olmasaydın ben felekleri, yani hiçbir şeyi, kainatı var mı kalemini yaratmazdım. Yaratmazdım. Evvela bu ayet-i kerime Zariyat suresindeki ve me khalaktul cinne vel insa illa li aykırı Belki de dolaylı olarak bu ayet-i kerimelere de aykırı. Biz köyün ve yeri ancak hak ile yarattık. Ona aykırı. Biz ben insanları da cinleri de ancak başka, başka bir sebep için değil bana ibadet etsinler diye yarattık. Ya Resulullah'ı tazim edelim elbette. Allah'ın emridir. Tazim edilmesi icap eden her ne varsa tazim edeceğiz. Fakat hakkın ölçülere dışına çıkamayız. Resulullah'a tazim bu şekilde tazim etmemiz bile, haddinden fazla tazim etmemiz yasaklanırken diğer fanileri yok adeta işte yoktan bizi var ettin dercesine Allah'sız övgüler veya haksız yere batırmalar caiz değildir. İslam'ın Müslüman'a telkin ettiği hakka uygun ve adil ölçüler içerisindeki şahitlik yapmasına aykırıdır. Bunlara dikkat etmemiz lazım. Şimdi diyor ki Cenab-ı Allah siz şimdi söyleyin bana Allah'tan başka kendilerine dua edip ibadet ettiğiniz varlıkları bir gösterin söyleyin bana. Me minel ardu Sizin İnsan üstü makamlara yükselterek ilahlık makamına çıkardığınız Allah'tan başka bua ettiğiniz varlıklar, ibadet ettiğiniz varlıklar yerden neyi yaratmışlar diyor. Yerden neyi yaratmışlar? Emnehum şirkû semavat. Yoksa onların göklerde bir ortaklıkları mı vardır? O halde Cenab-ı Allah eğer hasbel sizlere iyi insanlarla beraber olmak veya iyi insanların yolundan gitmeyi nasip etmiş olsa bile bu Allah'ın size bir lütfudur. Bundan dolayı Allah'a şükretmeniz gerekiyor. Onları yücelterek Allah'a şirk koşmak mertebesine doğru ilerlemek değil. Kaldı ki biz hem kendimizi hem başkaları eğer değerlendirmek durumunda olursak Allah'ın koymuş olduğu ölçülere göre değerlendiririz. O ölçüler onun hakkında nasıl bir hükme varmamızı gerektiriyorsa ancak o hükme varabilir. Öbür türlü hükümler ve değerlendirmeler de eğer vebal sebebi değilse hiçbir kıymet ifade etmez. Onun için söyleyin, gösterin diyor. Böyle bir şey var mı? Bunların Yerden yarattıkları az da olsa Zerrecik bir zerrecik bile olsa var mı? Yoksa göklerde Herhangi bir ortaklıkların mı var? <gülüyor> Eğer bu iddianızda Doğru söylüyor iseniz Bundan önce Yani bu kitaptan önce Ne için bu kitaptan önce diyor? Çünkü bu kitapta zaten aradığınızı bulamazsınız. O zaman bu kitaptan öncekilerde arayın bakalım. Var mı orada bir kitap, bunu söyleyen bir kitap, bunu onaylayan bir kitap <gülüyor> ya da kendisine ilim denilecek türden bir nakil, bir ilim kırıntısı var mıdır diyor. Getirin, varsa getirin. Ben de o zaman sizin dediğiniz gibi derim. Çünkü ilim, ilmi veriler bağlayıcıdır. Bu konuda bir kitap yani ya bir nakil veya gerçekten e, ilmi yollarla bilimsel olarak doğruluğu ispatlanmış şeyler dışında nedir? Bilim yok. Bizim İslam alimlerinin akidede en önemli husus, bilginin kaynakları ne? Bilginin kaynakları belli. E? Bunlar arasında ilim var mı? Var. Esma denildiği zaman ilmin sevgileri arasında ne var? Bir de akıl ve havası selime var. Değil mi? Akıl ve havaslı selime. Akıl ve havaslı selime yani sağduyum Lar, bizim beş duyumuz ve eğer varsa belki başka duyularımız bu duyuların ortaya attıkları, ortaya çıkardıkları bilimsel gerçekler nedir? Bunlar kabul edilmek durumundadır. Bu konuda herhangi bir delil var mı? Filan kişi yarın bu kadarına sahiptir, bu kadarını yarattı. Filan kişi göğün şurasının hemen hemen söyleyip ortağıdır diye bir şey söylemeye imkan var mı? Mümkün değil. O zaman Meselenin can alıcı noktasıyla madem yok öyle bir şey o zaman bir soruyla insanı fıtratına çeviriyor Kur'an-ı Kerim. Kendi aklıyla, fıtratıyla, insafıyla, vicdanıyla baş başa bırakacak bir soru 5. ayet-i kerimada. Ve men adallu mimmen yed'u min dunillah men la yestecibu lehu ila yevmil kıyamet. Sizin bu dua ettiğiniz varlıklar, Ayet-i Kerim'in mealine geçmeden, sizin bu dua ettiğiniz varlıkların hiçbirisinin yerden bir şey yarattıklarını söyleyemeyeceğinize, söyleyemeyeceğinize göre, göklerde de ortaklıklarının bulunduğunu iddia edemeyeceğinize göre, o zaman sizin durumunuzla alakalı benim soracağım soru üzerinde düşününüz diyorum. Allah'tan başka. Bu bir. Kendisinin duasını kıyamet gününe kadar kabul edemeyecek. Böyle bir şeye imkanı ve fırsatı olmayan, buna güç ve kabiliyeti bulunmayan birilerine dua eder. Ve hüme an duâhin gâfilûn. Üstelik bu dua ettiği varlıklar, Kendilerine dua edenlerin dualarından yalvarıp yakarmalarından onlara yönelttikleri taleplerinden gafildirler. İşte bu gibi varlıklara dua edip ibadet edenden daha sapkın kim olabilir? Yani kıyamet gününe kadar yaptığı veya yapacağı duasını asla kabul edemeyecek. Üstelik kendilerine yapılan duadan gafil ve habersiz olan, Allah'tan başka kimselere dua edip yalvaran ve ibadet edenlerden daha şaşkın, daha sapkın kim olabilir? Evet. Birilerini ilah denilse de denilmese de o mertebeye yükseltmek, o konumda görmek, o konumda görmek ne işe yarar? Gerçeği değiştirir mi? İlah olmayanları ilah mertebesini çıkartır mı? Hayır. İlahın bir vasfı evvela kendisine dua edenden haberdar olacak. Saniyen murad ederse isterse duasını kabul edecek. Fakat bunlar öyle vaziyettedir ki Allah'tan başka kendilerine dua edilenler kıyamet gününe kadar onun duasını asla kabul etmeyecek. Oysa biz müminler kendi hayatımızla başkalarının hayatında dua etsek vaktinde ilk fırsatta olmasa bile veya ilk istediğimiz zamanda olmasa bile bir süre sonra o duamızın kabul edildiğine şahit olabiliyoruz. Bir Peygamber Aleyhisselatü Vesselam, dua ile alakalı olarak şöyle buyuruyor. Reddolunan, kabul olunmayan hiçbir dua yoktur. Müminin bütün duaları makbuldur. Allah duamızın karşılığında hadis-i şerifi belirttiğine göre üç şeyden birisini verir. Bir, dua ettip istediğimizi bize olduğu gibi verir. İstediğimiz gibi verir. İki, istediğimizi vermezse onun misli mükafatı bize ahirette verilecektir. verecektir. 3 veya hutta o dua edip istediğimiz şeyin misli bir belayı bir musibeti bizden uzaklaştırır da farkında olmaz. Yani müminin kabul olmayacak hiçbir duası yoktur. El verir ki bu duanın kabul şartlarını taşısın. Bunların başında Cenab-ı Allah'a Samimiyetle, tevhid ile dua etmek. Samimiyetle ve Allah'ı tevhid ile dua edenler önceden kafir bile olsalar ve sonradan küfrülerini sürdürseler dahi dinlerini Allah'a halis kılarak Kur'an-ı Kerim'in birçok ayet-i kerimesinde bunu görüyoruz. Allah'a halis olarak, ihlasla Dua edenler dinlerini Allah'a halis kılarak da dua Allah fırtınalarından da kurtarır, zorluklardan da kurtarır, sıkıntılarını da kurtarır, sıkıntılarını da kurtarır. Onun için dua edilecek makamın bir yerde veya bir şekilde o duayı kabul edebilecek, o duaya icabet edebilecek güç ve imkanda olması lazım. Kıyamet gününe kadar duasını kabul edemeyecek. Üstelik yaptıkları dualardan, kendilerine yapılan dualardan habersiz olan, Allah'tan başka kimselere dua edip yalvaranlardan daha şaşkın, daha sapkın kim olabilir? Yani diyor ki kısaca, senin dua ettiğin kimsenin Evvela senin anı isteğini kabul edebilecek, gerçekleştirebilecek güç ve kudrete sahip olması lazım. İki, kendin gibi şöyle dursun. Sen kendinden daha aşağı mertebedeki birilerine dua ediyorsun. Belki belli bir çaba, gayret ve imkanlar olması halinde dua ile istediğin bazı şeyleri belki yapabilirsin. Belki zamanla bazı imkanlara o istediğin, anda istediğin imkanlara sahip olabilirsin. Allah'ın takdir ettiği varsa olur. Bazıları, herkes için bütün dualar için, bütün duada istenenler için değildir elbette. Ya Rabbi, gireceğim imkanda bana başarı nasip etti. Çalışarak ona da şey dersin. Ha, çalışmadan da böyle bir da zaten olmaz. Esbaba tevessül etmeden eğer esbab getirilmesi gereken, yerine getirilmesi gereken esbab varsa, o esbabı riayet etmeden, sünnetullah'a muhalif olarak Allah'tan bir şey istemek, hiçbir şey bilmeden, ya Rabbi ben bu imtihanda yüksek bir alayım geçeyim. Böyle bir şey olmaz. Öyle bir şey olmaz. Allah dilerse elbette olur. Bu ayrı bir konu. Gözünü kapat, hedefe atış yap. Allah dilerse isabet ettirir, ona bir şey demeyiz. Fakat Allahü Teala'nın sünneti bu konuda belki özel tecrübe falan onları saymıyoruz. Normalde gözünü kapatan bir insanın hedefe atış yaptığı zaman isabet ettirme ihtimali ne kadardır? Dolayısıyla nişancılığı öğreneceksin. Neyin atışını yapıyorsa atıcılığını öğreneceksin. Atış ile ilgili kurallara ilahe edeceksin vesaire vs. Ondan sonra hedefi isabet ettirme imkanı ihtimal olarak belki ortaya çıkacak. Dolayısıyla Burada dua edebilmek için dua edilende de bir takım şartların ve özelliklerin olması lazım. Evvela Allah'tan başka olmayacak. Çünkü Allah'tan başkasına dua edenden daha sapkın kim olabilir? Ondan sonra dua edilen bir süre sonra da olsa o duayı kabul edebilecek güç, kudret, ilim ve hikmete sahip olacak. Bu gibi kimseler Allah'tan başka varlıklara tapanlar bu yap, dua ettikleri zaman bu şekilde bir sapıklık ve dalalet içerisindedir. Ve izâ huşiren kânû lehum e'dâ'a uvhâbetâ dualarının kabul edilmesinden muhabbetâ üstelik insanlar haşredilecekleri zaman kânû lehum e'dâ'a o dualarını dünyada asla kabul edemeyecek durumda olan varlıklar, kıyamet gününde onlara düşman olacaklar, yanlarında yer almayacaklar. Yani lehum niye diyecekler ki siz bize ibadet ediyordunuz ama yanlış yapıyordunuz. Yanlış yapıyordunuz. Dolayısıyla onlar da cehaletlerinden onları da düşman belleyecekler. Ya biz size bu kadar ibadet ettik siz bize. Şimdi elinizi yeteyenizi çekiyorsunuz. Bizden uzaklaşıyorsunuz. Her birisi diğerinden şeydir. Düşman, şeytan bile böyle bir şeydir. Mâ sultan illa en da'utukum fes Benim sizin üzerinizde sapıklıkta sizi yürütmek noktasında bir otorite yoktu. Ancak ben sizi çağırdım. İllâ <gülüyor> en sizi çağırdım. Fes <gülüyor> Siz de... Benim çağrımı kabul ettiniz. Maalesef bugün güruhların vaziyeti bu. Davet eden kendilerini, davet eden şeytanın davetine icabet ettiklerinin de farkında değildirler. Yarın şeytanın kendilerine nasıl karşı nasıl bir tutum takınacaklarını da fark etmektedir. İşte Kur'an-ı Kerim'in rahmet yönlerinin en açık tecelli ettiği alanlardan birisi bu. Dünyadaki amellerimizin hangi tür amellerimizin insanın dünyada yaptığı hangi tür amellerinin ahirette ne şekilde karşısına çıkıp tecelli edeceğini izleyen dünyadan şimdiden göstermek istedir. insan hiç geleceğini bilebilir mi? Kur'an-ı Kerim bizim bilmemiz gerektiği kadar ve dünyada ayağımızı denk kalmamızı sağlayacak kadar bize geleceğimiz haber vermiştir davranışlarımızın, amellerimizin karşımıza nasıl çıkacağını göstermiştir. İşte burada diyor ki o varlıklara dua ettikleri o varlıklar insanlar haşredilecekleri vakit onlara düşman kesilecekler. Ve bi بِعِبَادَتِهِمْ كَافِر۪ينَ ve ibadetlerini reddedecekler, kabul etmeyecekler, inkar edecekler. Siz gerçekten bize ibadet etmiyordunuz ki diyecekler. Ya ya şeytana veya nefsinize ibadet ediyordunuz diyecekler. Bunlar bitti. Onun için böyle bir pişmanlıkla böyle bir telafi edilemeyecek ebedi zarar ve tehlikelerle karşı karşıya kalmak istemeyenler bu ayetlere kulak vererek şu dünyada fırsat varken Tevhidlerinde bir zedelenme, bir eksiklik, bir kusur varsa onu gidersinler. Tevhide hiçbir şekilde sahip olmamışlarsa tezi yok şu andan itibaren sahip olsunlar. Ecelin ne zaman geleceği, vadenin ne zaman biteceği belli olmaz. Onun için böyle bir hazin ve telafi edilemez cehenneme gitmekle sonuçlanacak bu tür tablolarla karşılaşmadan önce her müminin, her insanın hatta kendisine çeki düzen vermesi icap edilir. Kafirlerin Allah'ın hükümleri ve Rasulleri karşısındaki tutumlarının bir başka tablosu. Yedinci ayet-i kerimede şöyle dedi ki tablosu. Euzu Ve izâ tutlâ aleyhim ayâtunâ bayyinât. Ayetlerimiz onlara apaçık halleriyle, apaçık halleriyle, her şeyi açık seçik ortaya koyan nitelikleriyle onlara okunduğu zaman, kâlallezîne keferû lil hakki O zaman kafirler kendilerine ulaştığı zaman hak için ne derler? Hâzâ sihr-u Bu açık seçik belli bir sihirdir Batılcılar tarafından hak hiçbir zaman hakka mukavemet edebilecek, hakka karşı durabilecek bir şekilde cevap ve karşılık verebilmiş değillerdir. Batılcıların hakka karşı tutumları daima alabildiğine gülünç, gevşek ve hükümsüzdür adeta. Kur'an-ı Kerim size bunları söylüyor. Haydi gösterin bakayım şu Allah'tan başka ibadet ettiğiniz varlıklar. Yerden neyi yarattılar, göklerde ortaklıkları var? diye soruyor. Bunu reddedenlerin cevabı ne? Apaçık okunan ayetlere karşılık verdikleri, söyledikleri, yaptıkları nitelendirmeleri de bu apaçık bir sihirdir demişler. Güzel. Sihir büyük kimin işidir? İnsanın işidir. Muhammed eğer vesselam bu Kur'an'ı getirdiği bu Kur'an'ı ve onun nübuvvet ve risaletini bir sihirbaz işi olarak görüyorsanız buyurun. Mekke'de zaten o zaman için çevresinde, Kureyş'te, Araplar arasında hatta bütün dünyada büyücülük yapan on binlerce insan vardı belki. Belki daha fazla Allah var. Hı? Buyurun. Sihirbazlardan bir sihirbaz, hatta bütün sihirbazlar bulabildiğiniz kadar gelsinler bir araya bu Kur'an-ı Kerim'in bir suresinin benzerini ortaya koysunlar. Bakın. Madem bu apaçık bir sihirdir siz de bu kadar olmasa bile buna yakın açıklıkta bir sihir ortaya koyun. Bir başka şey. Em Muhammed kendisi uydurdu diyorlar. Öyle mi diyorlar diyor. Yoksa onlar hayır hayır diyor. Sihirden de vazgeçtik. Bunlar Kur'an'ı iftira ettiğini söylüyorlar. Uydurduğunu söylüyorlar. Evvela Cenab-ı Allah'ın kendi adına iftiraya müsaade etmeyeceğini hatırlatıyor. Diyor ki: "Kul habibim Aleyhissalatu vesselam ya Muhammed Ey benim risaletimle son risaletimin muhatabı rahmeten lilâlemin de ki: Eğer ben bunu uydurduysam inistaraytu" فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللّٰهِ <gülüyor> Eğer onu ben kendim uydurduysam sizin dediğiniz gibi şunu bilin ki buna karşılık Allah bana azap verecektir. Ve siz Allah'ın elinden, Allah'ın bundan dolayı yani Kur'an'ı onun adına iftira ettiğim, uydurduğum için bana vereceği cezayı ne yapamazsınız? Hiçbir şekilde önleyemezsiniz. Bana yardım edemezsiniz ona karşı. Eğer ben onu uydurduk isem Allah'a karşı sizin bana hiçbir faydanız olmaz. Hüve a'lemu bime O sizin nasıl bir yaygaranın içine daldığınızı Nasıl yalanlar uydurup düzlüğünüzü, nasıl hakka karşı dilendiğinizi batıl uydurma ilahlarınızın arkasından giderek bir ve tek Allah'ın lütfetmiş olduğu bana rahmet olarak aynı zamanda kabul etmeniz halinde sizin için de rahmet kaynağı olacak bu apaçık ayetleri nasıl reddedebiliyorsunuz? O sizin bunu reddederken neler yaptığınızı neler söylediğinizi en iyi bilendir. Ama benim bu kadar tebliğimden sonra siz benim tebliğime kulak vermediğinize göre tehdit usulü gayet ifade ise e, karşıdakinin inadını arttırmayacak bir iş geliyor. Kafa bihi şahidü beyne ve Çünkü bizim meselemiz İslam'a davet ederken karşımızdakilerin bizi veya davamızı farkında olarak veya olmayarak rencide etmeye çalıştıkları gibi bizim de derdimiz onları ve onların taptıklarını rencide etmek değil. Madem siz benim bu Kur'an'ı iftira ettiğini söylüyorsunuz. Şunu bilin ki eğer ben gerçekten iftira ettiysem Allah'a karşı sizin bana hiçbir faydamız olmayacaktır. Korumak isteseniz bile koruyamazsınız. Ve o sizin neye dalmakta olduğunuzu en iyi bilendir. Benimle sizin aranızda şahit olarak o yeter. Benimle sizin aranızda şahit olarak o yeter. Bu bu manada bir adaletli bir cevaptır. Hatta müsamahakar hatta ve hatta mutfukar bir cevaptır. Onlar ona o kadar hakaret edecekler. İftira ettiğini söyleyecekler. Sihir olduğunu söyleyecekler. Cenab-ı Peygamber'e verilen emre bakınız. Kefe bihi şehiden beyni ve Böyle demesini emrediyor Cenab-ı Benimle sizin aranızda şahit olarak o yeter. Ve huvel gafurur rahim. O şüphesiz gafurdur dir kafur çok bağışlayan çok bağışlayan günahları örta kime mafiret dileyenler. Çünkü mafiret dilemek hatadan dönmek demektir tevbe etmek demektir Allah'a yönelmek demektir inabe demektir yani müni olanlar bunu yap Madem sen mağfiret diliyorsun o aynı zamanda hem günahlarını bağışlar hem de rahmetiyle de muamele eder. Yani mağfiretinden sonra sana bir de rahmetiyle muamele eder. Rahmetini lütfeder. Seni mükafatlandırır, ödüllendirir. Mağfiret karşılığında günahın affedilmesi Elbette merhamettir ve bir lütuftur. Fakat rahmet ondan da ötesiniyle, ötesini de vereceğini mağfiret dileyenlere hissettiriyor, anlatıyor. Bu yönüyle Cenab-ı Allah'ın muhataplara hatırlatılması halinde o insanlar eğer insaf ve izan ve idrak sahibiyseler Böyle bir Rabb'i severler. Kalpleri kilitli ve mührlü değilse kendisine dönülmesi halinde ona dönerler. Kendisine, kendisinkilerini bağışlayacağını bildikleri zaman mağfiret ederler. Nitekim rivayete göre işte adam öldürmekten tutunur, zinaya, içkiye varıncaya kadar Kur'an'ın yasakladığı, Resulullah'ın İslam dininin yasakladığı ne kadar günah varsa şirk başta olmak üzere ne kadar günah varsa işlemiş kimseler ya müslüman olacağız ama bizim yaptığımız bütün bu işleri kitap yasaklıyor. Bu kadar işleri ne yapmayın dediyse biz yapmışız. İbadet başta olmak üzere etmemişiz. Yapın dediklerini yapmamışız. Yapma dediklerini yapmışız. Resulullah'a soruyorlar. Tabi peyderpey rivayetlerde ayetler iniyor. Allah affeder, şunu yaparım. Bu Yine tatmin etmiyorlar, olmuyorlar. Sonra şu ayeti kerime nazil olunca diyecek bir şeyleri kalmıyor. Ve tövbe etmeleri nasip olanlar tövbe ediyor. Bunlardan birisi de Ebu Cehil'in oğlu ve bir zamanlar İslam'ın azılı düşmanı olan İklim'e radıyallahu anh. Ayet Kul ya ibadillezine asrafu çok günah işleyerek kendileri aleyhine haddi aşmış, sınırı aşmış kimseler. Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Çünkü o bütün günahları maaşlar. İstisnasız. Yeter ki sen o günahtan tövbe et. Onun için tövbe ile birlikte günah olmaz İslam İslamaniler. Tövbe varsa artık günah silinmiştir. Kullübni Adem'e hata. <gülüyor> Hatta bakınız mübalağın kibidir. Bütün Adem oğulları bir değil, iki, değil çok hata ediyor. Fakat çok hata edenlerin en hayırlıları çok tövbe edenlerdir. Tevvabun. Etteibun deyip. Madem çok hata var, çok tövbe ediliyorsun. Ne kadar tövbe edersen Allah'ı da sana affedici, bağışlayıcı vasfıyla, sıfatlarıyla muamele ettiğini göreceksin. Allah benimle sizin aranızda şahittir. Buna bağlı olarak aranızdan eğer günahlarından, şirkinden, risalete karşı durmaktan, Kur'an'a itiraz etmekten, Rasul'e ve Kur'an'a iftiralar yöneltmekten, İslam'a karşı mücadele etmekten vazgeçecek olan olursa bunun günahını da bağışlar, rahmetiyle de muamele eder, mükafatını da artırır. Yüce Mevla'dan gafur ve Rahim sıfatlarıyla bizlere ve iman ehline muamele buyurmasını, mağfiret ve merhametini, rahmetini üzerimizden eksik etmemesini niyaz ederiz. Ümmetin bu gerçekten Allah'ın rahmetine ve mağfiretine de çok muhtaç oldu olduğunu bir vakaası olarak karşımızda duruyor. Cenab-Allah bu ümmete acısın, bu ümmete acınası aynı zamanda insanların da hayırlı olacağından bu ümmetin hayır yolu da insanlar için böylelikle daha güzelde ortaya çıkacaktır. Subhana alamin. Bundan sonraki derste yine bir arada olmak ümidiyle Allah'ın selamı rahmetli bereketi hepimizin üzerinde olsun.